Şaka zorlanınca ülke yasına düşer Başa ehliyet uzağa geçtiğinde ne eyler Hürriyetsiz bir erdem ve meyveler devşirir Kalbi zorla inandırmak ruhu zulmü gazete ne söyler Önce kendini onar ki dışarıdaki de biter Bir maç için ağlasın gözün yaşını döker Medeniyet can çekişir o kimkine kim ne der Yakar sofuluk bir küfürden daha beter Sinsi bir zehir gibi ruhun özüne işler Tiranlar nasıl doğar kim onlara güç verir Aklını terk eden yığın zorbaları şah eder Adalet elbine sağlam bir zemin ister çünkü temel üstünde en sağlam duvar göşer Nehir baştan bulanır su yolunu külletir Alim sustumuz zalim daha da çüret eder Bana önce yapmalı sonu olmasın beter Hesapsız bir değişiklikler İçimle nice umutlar biter Diriliş fikirdedir bu ilahi bir haber Aklın ışığı yanmazsa her eylem boşa gider Ey genç nefes bu çağrı sana umutlar biçer Karanlıkta kalmak bir aydınlık seçer Sadece yöneteni hor görüp de kim yerel Hakikati haykırsam susan diller kan döker Boş davayla bak nice ömür geçer Önceliğin batamasın olsun ifan olsun değerler Körü körüne inanma aklın tartar ve ölçer Firavunun karşısında Musa olan sesindir Gösterişi al bana özün sözünü besler Riyanım tuzundan ancak arı kalpler geçer Yık Için yola çıkma yapıcı ol, yeni işler en güzel binayı kuran planı önce çizer. Çürük zeminler, şikayet etmeyi artık keser. Temeli kendi ol ki adalet onda yaşar. En büyük inkiabı önce ruhunda başlar. fikrinde ne kanatlanırsa kimse ölümü kesemez. Sen kendine yürüdükçe yollar sana yol verir. Bu toprağın mayasısın geleceksininle güler. Çürük zeminler şikayet etmeyi artık keser. Temeli kendi ol ki adalet onda yaşar. En büyük inkiabı önce ruhunda başlar. Fikrin ne kanatlanırsa kimse ölümü kesemez. Sen varsan ayol derir bu toprağınla efsun gelecek seninle güler